Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala ahalehi ve sahbihi ecma'in Güzel kardeşlerim, sizinle eski bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Bir zamanlar Almanya'ya gitmiştim. Bir ay kadar Almanya'da farklı şehirlerde cami cami ev ev dolaştım. Net kesin böyle sayı olarak değil ama zannediyorum 150'den fazla yer konuşma için ayarlanmıştı. O senede Almanya'da büyük bir toplu grev vardı. Oradaki mümin kardeşlerimiz tatil gibi idiler, camiler doluydu, bulundukları evlerde kalabalık oluyorlardı. Ramazan mevsimiydi aynı zamanda. Bir gün camide teraviden önce bir konuşma yaptım. Teraviden sonra kadınlar geldi, onlara konuşma yaptım. Sonra dediler ki bu arkadaş seni işte filan yerde bir eve götürecek, orada ev toplantısı var veya işte vakıf gibi bir yer, cami gibi bir yer, tam metnini hatırlamıyorum. Olur dedim. Zannediyorum bir 150 kilometre gittik ee, ve orada da bir saatten fazla konuştum. Gündüzde zaten her namazdan sonra bir camide konuşuyordum. O gün belki 7-8 saat hiç aralıksız oruçlu olduğum halde konuşmuştum. Sonra... Beni götürmekle görevli arkadaş dedi ki hocam dedi şimdi eve gidiyoruz dedi. Sahur yapacağız. Orada dinlenirsin dedi. Ay Allah razı olsun dedim. E, arabaya bindik 150 kilometre. Onun evine gitmek üzere döndük. Fakat e, yolda beni uyutmadı. Bir soru sordu. Başka soru sordu. Meğer kendisi de yorgunmuş. Uyumamak için beni konuşturuyor devamlı. Derken ben hiç dinlenemediğim için önceki geceden de yorgundum o arkadaşın evine geldik kapıyı açtı içeri girdi Ki 7 ve 8 yaşlarında iki tane erkek çocuk kapıda babalarını bekliyorlardı ben eve girince o arkasından girdim hiç o çocukların böyle yüzüne gözüne bakmadan beni yerleştireceği odayın hemen yanına gittim Kanepe gibi bir şey buldum, uzandım orada. Sahuru bekleyeceğiz ama o savuru hazırlayana kadar uyuyayım da geçiyor içimden. Yani 10 dakika uyusam yeter gibi düşünüyorum. Çocuklar babalarıyla beraber içeri girdiler. 7 ve 8 yaşında iki tane erkek çocuk. Ben içerideyken meğer onlara demiş ki gidin amcaya hoş geldin deyin demiş. Onlar içeri geldiler, babaları da içeri girdi büyük çocuk döndü babasını dedi ki baba sen bize selam ver dedin ama bu adam hırsız dedi beni göstererek bu adama hırsıza biz selam vermeyiz dedi adam bir irkildi oğlum ne diyorsunuz dedi size anlattığım hoca bu dedi ben de ya bırak çocukları bakalım ne çaldığımı görmüşler merak ettim eee Dedi ki, oğlum dedi, yani babası, amcaya niye hırsız dediniz dedi. Ben de o zaman, e, simsiyah sakallarım var, henüz beyaz yok, böyle simsiyah sakalım, gür sakalımla. E, bak görmüyor musunuz, amcanın sakalları ne kadar, ben bilmem dedi, hırsız bu amca dedi. Yavrum uzatmayın bunu, böyle bir söz söylenmez, filan azarladı, dedim bırak, gel yavrum ne çaldım, nerede gördün dedim. Sen selam vermeden evimize girdin dedi. Selam vermeyen hırsızdır dedi. Kardeşi de evet sen selamsız girdin evimize dedi. Eyvah! Ben yani bitkinliğimden hiç aklıma gelmedi selam vermek. Herhalde tam hatırlamıyorum ama babaları da zannediyorum selam vermedi. Ya da babaları bana buyur buyur derken unuttu. Onu hatırlamıyorum. Baba dedi ki hocam dedi Allah rızası için hakkınızı helal edin dedi. Biz dedi Türkçe dinleyebildikleri günden beri çocuklarımıza Müslüman evine selamla girer. Selam vermeyen ya hırsızdır ya katildir diye aşıladık dedi. Bunu da ilk defa size uyguladılar kusura bakmayın dedi. E çocuklar haklı dedim. Çıktım o oturma odasından izin aldım. Ben kapıya kadar bir gideyim dedim gittim. Bu çocukların olduğu yere selamun aleyküm diyerek girdim. Çocuklar, amca hoş geldin aleyküm selam dediler. Benimle beraber oturdular. Neyse atlarını sordum, soyatlarını sordum. Çocukların yanaklarından hasretle öptüm. Neyin hasretiyle yahu? Demek ki yavrularımıza yani eğitim verebilsek yavrularımız bunu alacaklar. Biz öğretiyoruz. Selam sünnettir diyoruz ama Selamun Aleyküm'ün önemini eğitmiyoruz. Ya çocuk melek gibi ne verirsen onu alıyor. Ana baba selam vermeye vermiyor onu unutturuyor ya da baba sinirli olduğu zaman selam vermiyor, sinirli olmayınca Selamun Aleyküm diyor. Her halükarda bu hatıra o zamanlar Mekke'de talebeydim. Yani bir üniversitede şeriat fakültesinde okuyordum. O babaya dedim ki ben şeriat fakültesinde okuyorum ama On cilt kitap okumuştan daha fazla bana tesir etti bu yavruların hareketi. Seni de tebrik ediyorum. Annelerini de tebrik ediyorum. Çünkü anne ve babadan bir tanesi bunu gevşekliğini gösterse o çocuk bana öyle söylemezdi. Çocuğun yürekliliğini mi tebrik edeyim? Algılamadaki berraklığını mı tebrik edeyim? Anneyi babayı mı tebrik edeyim? Hepinizi tebrik ederim dedim. Uykum da kaçtı. Sahuru yedik. O çocuklarla sabaha kadar, sabah namazı kılıncaya kadar muhabbet ettim. Ve çocukları Türkiye'ye davet ettim. Gelin Türkiye dedim. Bir daha nasip olmadı ama Allah'ın izniyle Rabbim lütfederse ben ve onlar cennete girersek o çocukları cennette görmek istiyorum. İnşallah daha sonra bozulmamıştırlar tabii. Çocukları melek gibi iken böyle yetiştiriyoruz da sonra işte benim gibi öyle yanlış girenler, amcaları, akrabaları, çocukları berbat edebiliyor Allah muhafaza buyursun bu hatıram kardeşlerim beni çok etkilemiştir kaç sene oldu onu bile yani hatırlamıyorum böyle bir eğitim gördüm yani kitaplarda selamın önemi ile ilgili belki yüzlerce sayfa kitap okumuşumdur selamla ilgili dersler yaptım ama bu benim nakş edilmiş olarak aklımda duruyor bu yavruları hürmet ve saygıyla anıyorum. O günkü hallerini, şimdi ne halde olduklarını bilmiyorum. Bu anne babayı da saygıyla anıyorum. Kardeşlerim bizim evimiz Müslüman evi ise, mümin plan üzere kurulu ise bizim evimizin dış kapısından içeri selamun aleyküm demeden girilmez. Yoksa hırsız olursun. Bu kadar basit. Hırsız veya katil olursun. Selamun aleyküm, boş bile olsa evimiz, bunu söyleyerek evimize gireceğiz. Çünkü müminin evi boş olmaz. O evde melek vardır. Mümin cinler vardır. Müminin iki yaşında çocuk vardır. Beş yaşında hiç önemli değil. Evde insan varsa zaten farz onlara selam vereceğiz. İnsan yoksa bile bizi bekleyen Allah'ın melekleri var o evde. Bizim için dua ediyorlardı. Sen onlara selam vermiyorsun. Sadece bir üç yaşında çocuk bile olsa selam vereceğiz. Hiç kimse olmasa bile selam vereceğiz. Çünkü bizim evimiz boş ev değildir. Selamla gireceğiz evimize. Birbirimizle karşılaştığımızda selam vereceğiz. Ayrılırken selam vereceğiz. Bizim bu iman para olamazdır. Allah çatısı altında toplandığımızı şeriatımızın çatısı altında bir arada durduğumuzu belgeler bu selam. Çünkü selam Allah'ın adıdır. Esselamu Aleyküm dediğimiz zaman Allah'ın barışı ve mutluluğu seninle olsun demek istiyoruz. Selam barış anlamında. Allah selamdır demek, Allah size hep barış indiriyor demek, mutluluk indiriyor demektir. Dünyada yapılabilecek en güzel dualardan birisi selam senin üzerine olsun demektir. Yani ne demek? Allah sana hep huzur indirsin, barış indirsin, mutluluk indirsin demektir. Bunu biz kendimiz için de istemeliyiz. Birisi bana selam versin diye. Bir mümin kardeşimiz için de söylemeliyiz. Anadolu'da asla kabul edilemeyecek yanlış bir uygulama var. Bir cahiliye kalıntısı olarak. Böyle kendisini güçlü kuvvetli delikanlı gibi zannedenler hanımlarına ve çocuklara selam vermeyi yakışa bulmazlar. Arkadaşını görünce selamun aleyküm derler. Hanımını görünce ya niye hanımına selam vermiyorsun sen? Müslüman mı değil? Allah'ın selamını mı ona layık görmüyorsun? İnsan mı görmüyorsun? Öyle şey olur mu? Elhamdülillah İslam eğitimi Riyazu ı okuna okuna azaldı bu. Yani şimdi azaldı. Benim çocukluk günlerinde biliyorum. Kadınlara selam vermeyi, yani niye, niye? kadın zaten erkeğe selam vermez. E ne kaldı arada? Rahmet. Karı koca arasında olmayacak da kim arasında olacak? Küçük çocuklara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha henüz pantolon, şalvar giymemiş, yani don giyecek duruma gelmemiş çocuklara bile selam veriyordu. O onlar için bir dua çünkü. Özellikle çocuklarımıza Esselamu Aleyküm diyeceğiz ki Allah sana bereketli ömürler versin yavrum demek gibi bir dua olacak bu zaten. Şeytan bari çocuğa verme bir kere Allah'ın adını anma demek istiyor. Karına ona vereceksin diyor. Bir kere de oradan kısıyor. Zarar eden benim ya. İki türlü zarar ediyorum. Allah'ın adını anacaktım Esselamu Aleyküm derken o bereketten yoksun kalıyorum. Bir, iki e, benim eşim, benim çocuğum benim kardeşim. E ona rahmetinse bana iyilik değil mi bu? E selam budur. Bunun için kardeşlerim cahiliye kafasından vazgeçtik. Elhamdülillah şeriatımız bize selam ümmetisiniz buyuruyor. Selam. Biz selam ümmetiyiz. Esselamu aleyküm. Selam gelişi güzel verilmez. Selamun aleyküm. Başında e takısı yok. Selamun aleyküm. Bu şekilde verebiliriz. Esselamu aleyküm. Bu şekilde de verebiliriz. İkisi de olur. Esselamu aleyküm. da bir tık yukarıdan olur. Cevap olarak Ve aleykümüsselam deriz. Ve aleykümüsselam. Oradaki ve şart. Ve aleykümüsselam. Eğer bana birisi Selamun aleyküm dediyse o Sevabı kazandı. Ben ve aleykumusselam dediysem, onun kazandığı kadar sevap ben de kazandım. Biraz daha fazla kazanmak istiyorum. Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Bu, yani kaymağın üstüne bir de bal sürmüş gibi olur. Biraz daha da böyle balın üstüne bir şeyler daha süreyim. Ve aleykumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mükemmel bir sünnet oldu. Rahmet yağdı evimize. O meclisimize rahmet yağdı. Eğer tam ehli sünnet gibi, tam sünnet tiryakisi gibi hareket edeceksek, o çocukların bana yaptığı gibi yapacağız. Selamla başlamayana cevap vermeyeceğiz. Çünkü Allah'ı aramıza rahmet vesilesi yapacağız ki, Birbirimize şifreleri açmış olalım. Hırsız. Daha selama tenezzül etmemiş bu değil. Hat unutmuş olabilir, dalgın olabilir. Hatırlatacağız, selam vermedin diyeceğiz. Ayıp değil. Namaz vakti geçiyor, sen kılmadın demiyor muyuz? E diyoruz. E bu da namaz gibi. Nafile namaz gibi bir ibaret. Üstelik selam vermek, sünnet ise ve selam demek vacip. Çünkü seni yük altında bırakıyorum. Bir yere girerken Esselamu Aleyküm diyeceğiz. Ve Aleykümüsselam diyecekler. Orada 10 kişi var. Bir tanesi Ve Aleykümüsselam dese yeterli. Çıkarken de Esselamu Aleyküm diyeceğiz. Onlar da Ve Aleykümüsselam diyecekler. Allah'la buluştuk. Allah'ı emanet edip ayırdık. Allah'a emanet ettik birbirimizi. İslamca. Müslümanca. Elhamdülillah. Telefon. Alo ile başlamalı. Çünkü telefon olduğu anlaşılsın. Alo, alo, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ama görev bitmedi, o beni görmüyor çünkü. Benim adım Nureddin Yıldız. Tanıdık hocam, tanıdık sesinden. Allah razı olsun, şunun için aradım Müslümanca. Şu Müslümanca değil, alo, alo, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bil bakalım kimim ben? Ne bileyim kimsin, kapat telefonu. Böyle Müslümanlık olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e telefondan değil ama birisi böyle yaptı kapıyı vurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim o diye cevap vermiş ben ben demiş ben ben çıkmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı açıp bu ne ya ben ben buyuruyor diyorsunuz diye buyurmuş sizden biriniz kim olduğunu söylesin ben dünyada bir kişi mi var erkek ben deyince ben oluyor yani demek ki bir edebimiz var bizim. Alo, alo, selamu aleyküm ve aleykumu ve rahmetullah. Ben filancayım, numaranız var bizde zaten, çok güzel. Şunun için aradım, konuşma bitti. Pek Allah'a emanet olun, selamu aleyküm ve aleykumu ve rahmetullah. Kapattık telefonu, ne kadar güzel. Hem derdimizi hallettik, hem bir sünnet işledik, hem Allah'ın Esma-i Hüsna'sından bir ismini andık, e rahmet böyle inecek işte bir, bir bir bir bir bir bir bir Bunları toplayacağız Kıyamet günü böyle defterler Hasene sevap olarak Derece olarak yazılmış olacak Allah'ın izniyle Selam kardeşlerim Çocuklarımıza öğreteceğimiz Müslümanlık simgelerindendir Bu notları hazırlarken Bu notları Hazırlayacağım kaynakları tararken daha doğrusu bir şey dikkatimi çekti. Baktım orada bir yazar, bazı Müslümanlar çocuklarının veya kendilerinin yabancı toplumda selam verilmesinden gocunuyorlar. Yani bizi şeriatçı görürler gibi zannederler. Dolayısıyla iyi günler, merhaba filan derler. Bu doğru değil, Müslümanlığa aykırı diye not atmıştı. Ben de onu not almıştım. Yani bunu da sizlere şimdi aktarmak için not almıştım. Bu dersi son temize çekerken yırttım o kağıdı. Tekrar yazdım. Aldığım notu da şöyle yazdım. Müslüman olmayan biriyle karşılaştığımızda ona Esselamu Aleyküm denmez. Allah'ın adıyla rahmete layık dil. Ona merhaba, iyi günler denir. Bunu da size aktarmış olayım. Allahü Teala selam ismiyle bizi kuşatsın selamla girdiğimiz selamla çıktığımız mümin evlerde bizi yaşatsın selam verince içi açılan bize selam verdiğinde içimiz açılan mümin kardeşlerle yaşamak hepimize nasip etsin Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve barakat.